Sevgili dostlar, Açık Radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Erçumend Gürçay, arkadaşım Robin Tayyar programın yayınında bana destek oluyor. Temmuz ayında Almanya'dan tanınmış alternatif müzik firması Winter and Winter, İstanbul'a dair sıradışı bir albüm yayınladı. Ee, Muammer Ketencoğlu e, Bu albüme danışmanlık yaptı Ve aynı zamanda albümde İcracı olarak da yer aldı Sevgili Muammer bugün e, e, Radyoda Konuğum oldu Hoş geldin Muammer Merhabalar abi ikinci olarak beraber Evet evet abi daha önce de bir muhabbetimiz olmuştu İnşallah dinleyenler bıkmaz <gülüyor> ee, Umarım umarım abi ee, şöyle bu Stefan'la birlikte yaptığınız bir proje var. Hatta o ses kayıtlarında ben de o keyifli hafta sonunu yaşamıştım sizlerle. 4 Mart 2018. Evet evet 4 Mart'tı doğru. Günlerden Pazar. Aynen aynen. Ee, biraz bahseder misin yani Stefan'la nasıl tanıştınız Winter and Winter firması neler yapmış bugüne kadar nasıl buluştunuz? Bu proje nasıl ortaya çıktı? Biraz şimdi, söz edebilir misin? Şimdi aslında Stefan Winter'ı e, <gülüyor> pek çok kez duymuştum adını. Hı. E, Stefan Winter'ın adını. Neden? E, gerek 2000'de gerek 2005'te bu Brave Old World grubuyla Klezmer workshop'ı yaptık hatırlarsın sen. Evet evet. E, Almanya'nın Weimar şey Weimar'da. Weimar'da. Evet. Tam da ikinci workshop sırasında e, onların bir albümünü yayın, yayınlıyordu. Loç Ghetto adına taşıyan. Ee, bol bol bahsi geçmişti. Aynı zamanda da e, Balkan müziğiyle ilgili hani az da olsa birkaç tane yayını vardı. Onlar elime geçmişti. Ee, hani Ağırlıklı benze... olarak jazz klasik ve doğaçlama müzik. Evet, bir defa akustik müzik yayınlıyor. Akustik. Yani hı. elektronik müzik yayınlamıyor. Ee, ilginç e, mekanlarda kayıtlar yapıyorlar. Hı hı. Yani albümlerin epey bir kısmı stüdyo kaydı ama önemli bir kısmı da çeşitli mekanlarda işte e, atıyorum bu e, Haiti'de ya da o çevrede yaptıkları kayıtları deniz kenarında yapıyorlar işte e, Alan Burn adlı çok önemli bir akordioncı var onun kayıtlarını Bordo'da bir şatoda kaydediyorlar. Kent seslerini de kullanıyor ilk şarkıda dinledik İstanbul'dan, Aynen. Haliç'ten zaten e, İstanbul albümünü bir ses filmi yani sound film diye hı hı. E, tanım, tanımlıyor kendisi. Yani ben İstanbul'u e, geldim, gezdim, gördüm. Hı hı. Kafamda bir imaj var. Albümün e, adı neydi Muammer? Onu bir tekrarlayabilir e, misin? Söyleyelim. Neyi Between Orient, Orient and Occident, yani İstanbul ee, Doğu İstanbul, ve Batı arası Doğu gibi. Doğu ve Batı arası hı hı. diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Peki İstanbul hani birçok müzisyene de geçmişte ve birçok yapımcıya da ilham verdi. Yani... Onlardan da söz edebilir misin biraz tabii daha önce, önce kimler şey çalıştığı yapayım, Yani o, o çalıştığı yöntemi kısaca anlatayım Ştefan'ın. Ee, biz burada birebir karşılaşmadan önce o dolaşmış sokakları, e, kıyıları, efendim tarihsel mekanları ve bir takım sesler kaydetmiş. Ve e, albüm boyunca bu sesler şarkılara eşlik ediyor. Altta onları duyuyoruz hep. Bir nevi kendisi bir e, öykü oluşturmuş kafasında. E, i̇şte Van Winter'ın İstanbul'u bu aslında. Ama tabii e, gerek diğer danışman arkadaşım Serkan Mesut Halili gerekse ben e, İstanbul'u başka açılardan ele alıp e, onun onun e, ses filmini kaydettiği sesleri e, seçtiğimiz şarkılarla, müzisyenlerle, e, tınlarla e, zenginleştirmiş olduk. Peki. Bu bir. İkincisi e, tabi İstanbul birçok efsanevi şehir gibi e, hani resimlere kartpostallara şunlara bunlara konu olduğu gibi tabi ki plaklara da çok Hı. konu olmuş. Evet. İstanbul başlıklı e, plaklar <gülüyor> hatta kartpostal plaklar vardır belki Hı. bilirsin küçük. Evet. Ee, 50'lerden itibaren e, artan bir hızla yapılmaya başlamış. Film ee, müzikleri var örneğin. Hacı Daki'sin yaptığı diye. mi? Tabii. Aynen. Topkapı. Topkapı top filmi meşhurdur. Hı. Amerika ee, Amerika filminin yine bir sahnesi için yaptığı müzikler var. Aynen ee. doğru. Doğru. Ee, yani İstanbul başlığını taşıyan pek çok albüm yayınlanmış. Bunların birçoğu aslında hani biraz böyle Türkiye'nin turistik imajını... Sergileyen şeyler, işte şiş kebap, <gülüyor> efendim, e, ne diyelim Galata Kulesi gibi çok <gülüyor> turistik, çok bilinen, çok kullanılan imajları e, kapaklarında kullanıp içine de e, yani genellikle çok gayrı değer olmayan kayıtlar koymuşlar. <gülüyor> Ayrıca e, Amerika'daki e, Ermeni müzisyenler, yani Türkiye kökenli Ermeni müzisyenler de ...İstanbul'la bağlantılı çok albüm yapmış. Hı hı. Ha, bu plaklardan bahsediyorum... Evet. ...gönleplay'lerden. Ee, yani... ...kocaman bir külliyat var... ...bu konuda. Hı hı. Bir de... ...2010 e, Avrupa Kültür ...Başkenti çerçevesinde... E, ...İstanbul ve çevresinden... ...1940'larda, 50'lerde yapılan... derlemeleri içeren... E, ...o derlemelerin hem notalarını... ...hem de... <gülüyor> ...işte e, nasıl yapıldıklarını anlatan... ...resmi yazışmaları filan da içeren... Hı. ...ve sonunda da bir... E, ...cd içeren iki ciltlik bir kitap yayınları... ...Süleyman Şenel. Hı hı. Süleyman Hoca. Bu e, bana sorarsan... ...İstanbul'a dair en ciddi... E, ...çalışma... Hı. ...alan kayıtları içeriyor. E, işte e, İstanbul ve çevresindeki o... ...çok ses, çok renkli müzik geleneğinin... E, ...nasıl... ...oluşturulduğunu anlıyorsunuz. Hı hı. E, yani apayrı bir konu. Peki bu önceki yapılan o çalışmalardan farkı ne bu albümün Muammer? Yani ee, diğerlerinden ne ayırıyor? bu? Aslında mesela bazı etnomüzikologlar, Wolf <gülüyor> Dietrich falan gibi etnomüzikologlar... ...aynen bizimki gibi İstanbul'u bir e, sembol olarak kullanmışlar. Onun içine e, güzel kayıtlar, güzel ve yerinde hani Türkiye'yi temsil eden <gülüyor> kayıtlar koymuşlar. Hı <gülüyor> hı. E, tabii hem e, zaman kısa hem e, çok e, titiz evet. değil bu kayıtlar. Bizimki evet. ilk kez yani İstanbul'u hem klasik imajıyla Osmanlı'nın e, işte Bizans, Osmanlı evet. ve Türkiye Cumhuriyeti zinciri içindeki İstanbul'u e, evet. ele, ele aldı bu albüm. Osmanlı müziği tabii ki var albümün evet. içinde. Bir de e, benim <gülüyor> danışmanlığının yaptığım bölümlerde hı hı. İstanbul Küçük Türkiye'dir e, düşüncesini baz aldım. Yani İstanbul hı hı. E, Karadeniz'dir. İstanbul hı hı. E, Kürtlerin fazlasıyla yaşadığı bir şehirdir. Efendim İstanbul Ermeni yurdudur aynı zamanda. Hı hı. E, İstanbul az da olsa e, yörüklerin köylerinden kalkıp gelip burada hı hı. E, çalıştıkları, iş tuttukları yaşadıkları bir şehirdir. Mantığıyla hı hı. E, ya da işte vakti <gülüyor> zamanında e, Makedonya bölgesi Osmanlı toprağı iken hı hı. E, İstanbul bir e, gurbetçi şehriydi. Makedonlar, Arnavutlar açısından. Hı hı. E, bunu kale alan bir e, repertuar yapmaya çalıştım. Hı hı. Ona uygun müzisyenler buldum ve hani iki boyutu olan bir hı hı. E, Anladım. E, albüm. Bir tarafıyla tarihsel o tipik şeye konsepte uyan hı hı. Osmanlı müziği karakterini gösteren örnekler. Diğer tarafıyla da daha önce hiç yapılmamış e, İstanbul bahanesiyle Türkiye'nin etnik mozaiği içinde küçük bir yolculuk anlamını taşıyan hı hı. boyutu var. Şimdi şeye geleceğiz tabii hani albümde kimler yer aldı. Ama ben hani istersen bir e, şarkıyla mı devam edelim. Bence Sen de yapımcı devam. olmanın dışında icracı da icracı olarak da yer aldın albümde. İstersen bir e, şarkı e, dinleyelim mi? Evet onu hmm. dinleyelim Sonra? ama ben icracı olduğum için şimdi çalmıyoruz. Evet. E, albümün ikinci şarkısı, şarkısı olduğu için. Eyvallah. <gülüyor> e, Tamu Daleku bu. Kimler e, Şarkının var? adı. Makedon Halk şarkısı. <gülüyor> e, Dolma Bahçe Sarayı ve çevresinde geçen bir hikaye. <gülüyor> yani her ne kadar içinde geçmese de bu. E, çiçekçilik yapan bir e, Makedon gurbetçi. Bir cariyeye aşık oluyor. Bunun üzerine devam eden, yani o cariye için yazdığı, söylediği güzel şeyleri içeren bir aşk şarkısı. Bizim Balkan Yolculuğu Topluluğunun çekirdek hali, Muammer Ketencoğlu Akordiyon, Şule Kocaman Saraç ve Selda Koçak Uzuntaş'ta vokaller. Peki o zaman dinliyoruz Tamu Daleyko. geten جولdu. Şöyle e, kocaman Saraç ve Serda Koçak uzun taştan e, dinledik. E, tamu Daleku. Peki Muhammed sizin dışınızda hangi müzisyenler yer aldı e, albümde? Şimdi e, dediğim gibi iki boyutlu bir çalışma olduğu için e, bir Teknik Üniversite Konservatuvar tarafı var. Oradan çok değerli müzisyen arkadaşlar katıldılar. Stefan onları gidip bulmuş ve kayıtları kendisi yapmış. Ee, mesela Volkan Yılmaz var. Neydi? Neize. Nice. Ondan sonra bakıyorum, bizim tarafa geldim. Gülay Diri, Açık Radyo'nun yakından tanıdığı bir ses. Müthiş bir ses. Hı hı. Ee, Yörük geleneğiyle evet. bizimle beraber oldu. Ee, Serkan Mesut Halili, malum. Evet. Ee, Erkan Kanat, Berkisyon'da. Sercan Halilli kemençede Hı -hı. Ee, aynı zamanda bakıyorum ee, Şükür Kabacı'yı e, ben getirdim Hı -hı. klarnetiyle ee, klarnetiyle Hı -hı. iki tane taksim yaptı gerçekten çok güzeldi ee, bence de Erhan Uslu bağlama çaldı ee, tekrar olmasın diye Hı -hı. Ayşenur Koli var var. Evet. Kenan Yaşar var. Kenan Yaşar Panduri çaldı. Ayşe Gülüş şarkılarında. Aynen. Emrullah Şengüler vardı. Emrullah Şengüler, Şengüler. E, cellosuyla katıldı. Tuğba Özetalay sesiyle katıldı. Eşlik etti ona. Şuşan e, Kalataş doğru. yine sesiyle katıldı. Hı -hı. Bir e, Denk bej vardı kayıtta. Hı -hı. Neydi ismi? Evet söyleyeceğim şimdi. Şakir. Şakir Bedevi. <gülüyor> Şakir Bedevi evet. O Güzel. aslında Bozuyuk'ta yaşıyormuş. Ee, sevgili Aydın Çıraçoğlu referans olarak onu hı hı. E, uygun buldu. Çok da doğru bir seçim yapmış. Hı hı. Onu Bozuyuk'tan getirdik İstanbul'a. Ee, müthiş bir ses tabii. Yeri geldiğinde dinleyeceksiniz. Tabii Aydın Çıracıoğlu evet, akordeonuyla hı. yer aldı. Hı hı. Ayrıca organizasyonda da bayağı katkısı tabii, oldu. Tabii, tabii, tabii. Ee, sevgili Laçin ve sevgili Batuhan da Kayıtlarda yer aldılar. <gülüyor> Albümün <gülüyor> kadrosu bu. Tabi Ştefan Winter her zaman tepemizde. Ee, aynı zamanda e, farklı aşamalarda Mariko e, eşi, Japon eşi. Evet. O da bizimle oldu. <gülüyor> ee, Tabi Almanya'da da mixte Mastering'de çalışan Alman arkadaşlar <gülüyor> var. Şimdi adlarını hatırlamıyorum. Tamam. Münihşehir'inde <gülüyor> buradan götürdükleri e, ham kayıtları toparladılar. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Sonra abi kayıtlarını evet, konuşuruz. Evet. Ne seçmişiz? Abi şey, bu anam beni ihtiyara verdiler. Evet. Bu bir, yani sözlerini dikkatli dinleyin. Gerçekten e, halk kültürünün e, ne diyelim kitaplarda yazılı kurallara dayanmadığını anlatan çok hoş bir e, halk türküsü daireyi de, defi de kendisi çalıyor Gülay Diri, çalıp söyleyecek. Peki, Gülay dinliyoruz. Ee... Aman benim bir ihtiyara, ihtiyara ver. ver evet. Evet. <gülüyor> Lovely. Bu kayıtlar nerede yapıldı? Yani biraz dinleyicilerimize bahseder misin? Ben de oradaydım ama hani o nasıl seçildi kayıt yeri? Şimdi e, öncelikle kayıtların bu Osman Müziği'ne dair olan bölümü teknik üniversitede konservat vardı. Uygun bir mekan bulundu sanıyorum. Orada Ştefan e, kaydettim tek başına. Hı hı. E, kendi aletiyle kaydetti yani çok detaylı bir mikrofonlama yapmadan. E, kaydetti. E, sesleri yine zaten çok güzel bir kayıt aleti vardı elinde. E, onu, onu kendisi kaydetmiş. Çeşitli mekanları dolaşarak. Ne bileyim vapur sesinden tutun artılara kadar. hani evet. Hakikaten güzel e, şehir sesler sesleri yakalamış. Şehir sesleri Kesinlikle yakalamış. Öyle. E, son olarak da onunla tanışır tanışmaz e, mekan arayışına girdik. E, bizim zamanında yaptığımız konserden hatırladığım bu Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Yerli Değirmeni Sanat Merkezi hı hı. çok e, önemli adaylarımdan biriydi. gittip görüştük. Eski bir kiliseydi aslında. Evet orası. eski bir kilise. Sonra konser bir var. E, salonuna dönüşürdüler. Aynen. E, benim danışmanlığın yaptığım kayıtları tamamen orada yaptık. Zaten biliyorsun 4 evet. Mart sabahı Aynen. saat 9.30'da orada hazır ve nazır bulunup evet, e, işte yarım saat bir saat arayla müzisyenleri organize edip <gülüyor> e, kaydı yaptık. Batuhan ve e, Laç'in kayıtta çalıştılar. Stefan da çalıştı. Bir taraftan Stefan'ın kendi e, o duyarlı kayıt aleti bizim önümüzde duruyordu ama aynı zamanda çevremiz e, mikrofonlarla sarılıydı adeta. Evet. E, 8-10 tane çok düzgün herhalde her biri birer, birer servet olan mikrofon getirmiş Stefan. <gülüyor> Onları yerleştirdi. Ee, ...gün boyu devam ettik kayıt ve çok çok iyi bir sonuç çıktı. Keyifli bir yerdi gerçekten. Ben de fotoğrafları çektim ve Yeşil Gazete'de yazdım... Ee, ...hem o çekim aşamasını... ...o çektiğim fotoğrafları da paylaştım. Ee, yani, çok da beğendi Ştefan çektiğim fotoğrafları. İyine yani, sağlık, emeğine sağlık. Eyvallah Yeşil Gazete'de bu haberi ve fotoğrafları görebilirler. Aslında albümün coverında senin fotoğraflar kullanılmadığı için... Senin adın geçmiyor ama gerçi teşekkürlerde geçiyor abi. Tabi tabii var sağ olsun. Evet, evet yani katkı verenler için de bende almış. Yani mutlaka. Böyle idi yani kabaca. Hı hı. Ne yapalım bir şarkıyla devam edelim mi abi? Nik, e, Nikris Nikris'te meşhur tam burada Cemil Bey'in. E, ...Sercan... Halili, Serkan Halili ve Erkan Kanat 3'ü çabalıyorlar. İTÜ'de kaydedilen dediğim bölümden aynen, bu. Aynen. Hı hı. Meşhur hmm. Nikrisirto. Hmm, Nikrisirto'yu dinliyoruz. Sevgili dostlar, bugün stüdyo konuğum, sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu. E, bu yıl içinde yaptıkları bir albümün e, albümden şarkılar e, dinletiyoruz. E, şimdi ne yapalım Muammer? Yine bir şarkıyla mı devam edelim? Aslında iki track bağlantılı birbirine. Birbirine Onları bağlı. Onları Öncesi e, ilk çalacağımız track bir e, ne diyelim? Kent Kaydığı'nı. Evet, Şehir Sesi. Hı -hı. Pazar Kent... günü pazarı. Evet, pazar günü pazarı demiş Stefan adına. Hı hı. Yok, yok, yok yani içinde evet. her şey var. Hı hı. Sonra da bir taksim dinletelim. Kim çalıyor? Benim e, hani klarnete özel bir ilkim var tabii ki birçok insan gibi. E, yaşayan klarnetçiler içinde eski geleneği e, en iyi devam ettiren Hakkı? en büyük ustalardan biri Şükür gerçekten. Hı hı. Müthiş bir insan. Çok disiplinli, çok düzgün çalışan ee, onun da mutlaka bu kayıtta olmasını istedim. Onun yapacağı Uşak Taksim'i dinleyelim arkasında. Ben onu ilk kez nerede duymuştum biliyor musun? Abi şey Nuri Bilge Ceylan'ın e, Kasaba filminde. Ha, nefis onu, bir. Onu evet evet evet aynen. Onun, onunla başlıyor ve merak edip bakmıştım. <gülüyor> Şükrü Kabaca ismini ilk ben orada duydum. Bunlar önce. Kompli yani çok iyi bir müzisyen. Peki o zaman dinliyoruz pazar hmm. günü pazarı İstanbul'dan kent sesleri ve ardından Uşak taksim <gülüyor> bunu görsen arkadaş buldan. Karadeniz türküleri de vardı albümde. Değil mi Muamercim? Evet işte. E, yani İstanbul Küçük Türkiye'dir. Hı hı. Şeyi devam ediyor. E, gerçekten hani İstanbul'da hatır sayılır Karadeniz insanı yaşıyor zaten. E, Ayşenur hani Biroğlu'la birlikte, e, Birol oğluyla birlikte e, Karadeniz müziğinin bence iki büyük e, ustasından Çık. biri. Evet aynen. Ee, çok titiz çalışan bir arkadaşımız. Mutlaka o da olsun istedim. Zaten sesinin karakteri, e, yani eşi benzeri olmayan bir e, ses. Çok doğru. E, köylü kadınlardan beslenmiş, e, gelenekten beslenmiş. Nefis bir gırtlak Aynen. tekniği var. Ve yani bizim TRT'de ya da işte bu resmi ortamda hiçbir zaman duyamayacağımız bir e, Karadeniz sesi bu. Hemen Karşı tarafa Ukrayna'ya, Bulgaristan'a gittiğiniz zaman bunun benzerlerini bol bol bulabilirsiniz. Ee, Ayşenur aslında dört tane parça kaydetti. Ee, biz ikisini kullandık. Şimdi onlardan birini çalalım. Hangisi? Nadıkverin, Nadıkverin Tepesi. Burada kime eşlik ediyor? Ee, Panduri duyacağız. Ee, son dönemde Karadeniz de sınırlarda kalktığı için işte... Ee, Gürcü çalgısı Panduri'yi birçok parçada eşlik çalgısı olarak kullanıyorlar. Hani yalnız kemençe e, imajı eskisi gibi değil artık. Bambaşka yaklaşımlarda var. E, Kenan Yaşar iyi bir müzisyen. E, vokal de yapıyor değil mi Kenan? E, vokal de yapıyor. Vokal ve Panduri çalıyor. E, bizim İberi'yi de alalım. Kaftağından hmm. e, yetişmiş. Evet. Kendi derlemelerinde e, kendi, kendi ...yaşadığı bölgede yapmış... ...değerli müzisyenlerden biri... ...beraber çalacaklar... ...peki dinliyoruz... Sırada ne var Muammer'cim? Sırada bir Ermeni baladı var. Hı hı. E, İstanbul herkes biliyor zaten e, özellikle <gülüyor> 1950'lere 60'lara kadar çok yoğun bir Ermeni nüfusun yaşadığı e, bir şehir. Ama e, Ermenilerin tarihinde 1915 e, unutulmaz bir tarih aklı olarak. ...bizim evet. için de unutulmaz bir tarih. Evet. Türklerin tarihi içinde unutulmaz bir tarih bence. Ee, 1990'lı yılların ortasında... ...93-94'te tanıştığımız... sevgili arkadaşım... ...Şuşen Kalataş'la birlikte... ...seslendirdik bu parçayı. Ben akordiyon çaldım, o söyledi. Hı hı. Ee, 1915 ile ilgili yazılmış... ...pek çok balattan biri bu. Ee, Avedik İsa Akyon... ...bestesini yapmış... Ee, Arman, ...Armen Mısırlıyan da... E, ...sözlerini yazmış... ...hani çok bilinen... ...eski bir balattır... E, ...tabii... ...İstanbul'a dair... E, ...Ermenice parçalar da çok var... ...fakat ben bu baladı özellikle... E, ...koymak istedim... ...sonuçta e, bizim yakın... ...tarihimizde... ...önemli bir dönüm noktası... ...önemli bir tarih olarak... ...1915'e vurgu koymak, evet. koy, koymak için... ...peki dinliyoruz... Thank you Sırada bir denk bej var... Ee, ...sanıyorum. Biraz söz edebilir misin? Evet. Ee, Şakir Bedevi... ...seslendirecek... Ee, ...havasını. Hı. Bu bir aşk şarkısıymış, bize çevirdi. E, su başında... ...gençler buluşuyor. Kız delikanlıya diyor ki... E, ...biliyorum aslında... ...sen benim için geldin buraya filan diye... ...başlayan Hı. hoş bir... E, ...aşk şarkısı... E, İstanbul herkesi çektiği gibi Kürtleri de çekti tabii ki aynı zamanda da e, 90'lardan sonra e, köy boşaltmalarda tüm, türlü geç. türlü nedenlerle Hı -hı. hani şansıyaver gidip İstanbul'a kadar ulaşan e, çok sayıda <gülüyor> Kürt var Hı -hı. onları temsil eden bu parçaya koydum e, çok güçlü bir ses evet, Şakir gerçekten. Bedevi'ye duyacaksınız zaten. Hı -hı. Şakir Bedevi'den dinliyoruz. Bir e, aşk e, şarkısı, Delal. <Sessizlik> Tabanga nazik el ما رومي سوي هذا الجلي دوانه هذا خلقه تمام، ماقوله خشربان من عفظالي، خذه بمشوديه بمواريه خير جل مسيح خلقه تمام عمره، خذ رابس من عفظالي، خذه عمره، خذ رابس عمره جنا بذبونة قاريا فلو Azababun wa kamaka qamil majaq el el el el el <Gülüyor> e, Muhammedcim şimdi bu çalışmada tabii ki Aydın Çıracı Çıracı da çok büyük emeği oldu. Evet, yani hem hem... kordiyon hem de e, orkestrayı organizasyon... ve vermekte olduğu Çünkü hı hı. E, istersen yere gelmişken değinelim evet, sana de. bu albümü tabii baştan sona değil hı hı. ama albümün konseptini. Fransa'nın Bordeaux şehrinde bir konsere taşıyacağız. O, oldu değil mi o şey proje? E, e, Tabi muhtemelen gerçek. gerçekleşecek tamam. bir sıkıntı gözükmüyor. Hı hı. E, Aydın bu projenin e, arka planında da yer alacak. Aydın'ı ben bu stüdyoya da konuk edeceğim. Sanıyorum 29 Eylül'de Aydın'la Aslı'yı alacağım buraya ben. Çok bir, güzel. Edeceğiz. yani çok sevdiğim hem insan olarak hem müziyen olarak çok sevdiğim iki kişidir Aslı ve Aydın. Aynen. Burada onlarla bir muhabbet edeceğiz. Bu arada az önce de dinlediğimiz Renk Beş e, Şakir Bedevi Vanlıydı. Hı. Yani Van geleneğinden bir örnek hı hı. E, seslendirdi bize. Dolayısıyla Şimdi, o zaman hı. Aydın'ı dinleyelim tamam. öyle mi? Tabii iyi olur bence de. Parçanın adı Güzel Kasap. Hı hı. E, aynen bu şekilde yani e, yazılmış. Hı hı. Yunan harfleriyle de bu şekilde yazılmış. Hı hı. E, Spiros Peristeris. İstanbullu Peristeris. bir bestecinin hı hı hı hı. Adı yazıyor fakat hani geleneksel de olabilir. Tam olarak bilemiyoruz. Tamam. O zaman hani bestecilik söz yazarlığı farkındalığı fazla olmadığı için Evet. E, Spiros Peristeris yazmış. Hı hı. Zaten o zamanlar 1920'lerin sonlarına doğru e, Columbia şirketinin falan müdürü Peristeris. Hı hı. E, Aydın Çıracıoğlu çalışsın Peki, Güzel kasap. Güzel kasap. Cim, programın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu arada hemen düzeltelim, bu güzel kasap ne demek? Hı -hı. Hani güzel kasap havasına kastediyoruz. Ha, anladım. Yani meslek anlamında değil. E, yok, yani meslek anlamında değil. Hı -hı. E, burada dansı hani güzel. Anladım, kasap havası. Kasap havası diyebiliriz Hı -hı. belki de. Peki bu şeyi albümü Türkiye'de nasıl edinebiliriz burada? şey yani müzik marketleri. Türkiye'de marketlere... ne yazık ki. Ee, bildiğim kadarıyla hala kaldıysa hala, hala müzikten Hı -hı. E, elde, elde edilebilir. Tünelde. Ayrıca e, dijital platformlarda Amazon işte e, bildiğimiz dijital platformlarda meşhur yani evet. between oriented oxidant yazdığınız zaman birçok yerde e, görüyorsunuz. Hı -hı. ...ücretli olarak indirilebiliyor. Peki Stefan'la başka projeler var mı? Hani Bordo konseri dışında... ...Fransa'ya taşıyacaksınız evet, projeyi yani ama... ...bana bir e, albüm önerisi var... ...ama ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum henüz. Hı -hı. Düşünüyorum. Olgunlaştırıp onu Hı -hı. da gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Yani süremiz azaldı. Ne yapalım? Bir şarkıyla bitirelim mi Amercim? Son parçamız... ...çok duygulu, çok güzel bir... E, ...Kütahya Türküsü olsun. Çello'da... E, ...Emrullah Şengüller... Vokalde Tuğba Özatalay, meşhur hani Cengiz Özkan'ın filan da okuduğu hı hı. E, Hisarlı Ahmet'ten derlenmiş. Tamam. Ah İstanbul sen bir han mısın? Celle taksimiyle ile başlıyor ve bu yumuşacık yumuşaçık ile devam Peki. ediyor. Muhabbetim çok teşekkür ediyorum ee, muhabbetin için, emek verdiğin projeler için, her şey için. Umarım bir 3. programı yaparız seninle. Yine. Ben çok teşekkür <gülüyor> ederim. 30.'ncuyu da yaparız merak ee, etme. Ne güzel ne mutlu bana. Sevgili dostlar, e, güzel bir hafta diliyorum hepinize. İyi müziklerle dolu, güzelliklerle dolu, esen kalın. <gülüyor>